e, fauna ve florayı çizimlerle belgeleyen, notlar alan, gözlemleyen, kataloglayan, biriktiren bilim adamlarını ve botanik sanatçılarını tanıyacağız. E, Kaptan Cook'un e, Magellan'ın gemisinde bitki avına çıkanları güdüleyen tutku ve merak neydi? E, onu anlamaya çalışacağız. Çizimlerin arkasında nasıl bilimsel gözlemler var? E, bitkiler medyatinin yönünü nasıl değiştirmiş? Farklı kültürlerde nasıl yer bulmuş? Bunlara bakacağız programda.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 Oysa e, botanik sanatı üzerine inanılmaz bir kültür birikimi var. E, botanik bahçeleri, herbarcumlar, florilicumlar sadece bilimsel araştırmaları değil kültürel çalışmaları da destekliyor bütün dünyada. E, ülkenin e, bitki envanterini çıkarmak, botanik bahçeleri oluşturmak, endemikleri herbarcumlarda korumaya almak, e, botanik işlerle birlikte bunun bir arşivini oluşturmak geleceğimiz için de çok hayati bir konu. Yani özellikle Türkiye gibi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 Bilinen en eski el yazması ise bizim topraklarda, Adana civarında yaşamış olan Dios Corides'e ait. Demateria Libri Quinquae. 600 yıldır tıbbi alanda kullanılan bitkilerin kayıt alındığı Demateria, antik çağın en önemli farmastik kitaplarından biri olarak sayılıyor. Tabii arkasından gelen birçok botanik kitabı içinde başvuru kaynağı Demateria.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 E ee, milattan önce 5. yüzyılda Yunan hekimi Hipokrates'te akdenizde yetişen kimi bitkilerin ya da mesela tarçın gibi e, Hindistan'dan getirilen egzotik bitkilerin iyileştirici etkilerinden bahsetmiş. Eee Dioscorides'ten ve el yazmasından bahsetmiştim. Eee sonra 10. 50. 50 yılında eee Dioscorides'in De Materia Libri Quinque adlı eserinde e, 650 farklı bitki türü listelenmiş. Eee Dioscorides'in kitabının bir nüshası Topkapı Sarayı'nda bulunuyor eğer yanlış bilmiyorsam. Eser daha sonra e, Codex Vindobonensis gibi birçok ilaç kitabında ortaya çıkmasını sağlamış. Demetriae Medica'nın kopyası olan bir kitap tabi günümüze ulaşan en eski resimli botanik çalışma.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 Bitkilerin yetiştirilip sınıflandırıldığı bir, sınıflandırıldığı bir bahçe de yapılmış. Bu bahçe hala özgün yerini kuruyor. Ee, dünyanın en eski botanik bahçesi ve UNESCO'nun da dünya Mirası arasında. Tabii 20-30 yıl içinde Floransa'da, Bologna'da, Lydan, Paris ve Oxford, Oxford gibi şehirlerde de hızlı botanik bahçeleri açılmaya başlamış. Ee, tabii bu Botanik bahçelerinin ilaçlar için kullanacak bitkilerin üretildiği üretici yerlerden egzotik bitkilerin sergilenici yerlere dönüşmesi çok uzun sürmemiş. Ee, 16. yüzyılda Thomas Bewick'in kaleme aldığı *Account of Oxford Collection* adlı kitapta bu durum şöyle anlatılıyor: ee, Oxford Üniversitesi Botanik Bahçesi sadece hikimler, eczacılar ve şifacılık içindeki diğer insanlara değil,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 17. yüzyılda kâşifler gezegenin yeni bölgelerinde egzotik bitki ve hayvan türlerini araştırdıkça doğa bilimi de gelişir. Böceklerin metamorfoz sürecinden son derece etkilenen Alman sanatçı Meryas Bilemeri'nin Avrupa'daki böcekleri hayatlarının farklı evrelerinde en sevdikleri bit resim bitkilerinin üzerinde tasvir eden 3 yıllık resimli bir kitap yayınlamış. Surinam'da iki yıl geçirdikten sonra bulgularını Metamorphosis Insectorum Surinamensium adlı eserde yayınlamış. Meryon metamorfozu belgileyerek böceklerin nasıl geliştiğine dair yerleşik fikirleri de değiştirir. Surinam'ın bilinmeyen hayvanlarını ve böceklerini de keşfeder. Merion'un kelebek ve güveysini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 E, seyahatler gerçekleştirmiş. Tabii hazır kadınlara bu kadar pozitif ayrımcılık yapmışken e, tabii bilimsel bitki çizimi detaycılıkları da gerçekten kadınların çok iyi yaptığı bir iş. E, bizden birini de adına almasam olmaz. E, Türkiye'nin işte Cumhuriyet'in ilk yıllarında yetiştirdiği ilk botanikçi ve bir botanik ressam olan Nebahat Yakar. Tabii bilimsel çalışmaların yanı sıra e, kitaplarındaki bitki resminin tamamını kendisi çizmiş olması da onu eski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 botanik hazinesi Kew Gardens'ı e, anlatmamı çalışacağım. Yani eğer e, görebilirsem o bir böceği andıran dev bir sine olan Eden Project'i de anlatmak istiyorum. E, evet sevgili açık radyo dinleyicileri. Botanik Topya'daki keşif yolculuğumuz şimdilik buraya kadar. Tekrar görüşmek üzere sevgiyle ve doğayla kalın.